Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Ucuhun O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır.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 Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı? inne innema ente muzekkir, leste aleyhim bi musaytir. Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. اِلَّا مَنْ تَوَلَّا Ancak kim yüz çevirir inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. اِنَّ Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir. Sonra onların hesabını görmekte yalnız bize aittir.